Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz davetine Mekke'de ailesi ve yakın akrabası içerisinde başladı. Yakınları onu yalanladılar, ona eziyet ettiler. Ve böylece mübarek Siret-i Nebevviye'de yazılanlar meydana geldi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hac mevsiminde konakladıkları yerlere giderek, Hacıları İslam'a davet etti. Ve on sene kadar onlar arasında dönüp durduysa da, Kimse ona icabet etmedi. Nihayet Allah, Yesrib, Medine'den bir takım insanlar gönderdi. Onlar Mina'da, Akabe denen yerde, Efendimizle buluştular. İslam'ı kabullendiler, ve toplumlarının durumlarını düzelttikten sonra bir dahaki sene kendisine geleceklerine dair onunla sözleştiler. Sonra ikinci sene Evs ve Hazreç'ten on iki nefer geldi. O ağacın altında buluşup Müslüman oldular. Akabe, Mekke'den Mina'ya girenin solunda kalan bir mevkidir. Rivayete göre iki cihan sultan efendimiz onlarla kadınlar biatinde olduğu gibi Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklarına, zina yapmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira yapmayacaklarına ve hiçbir meşru işte kendisine isyan etmeyeceklerine dair biatleşti. Onlar arasında, Esat İbni Zürare, Ubade İbni Samit ve diğerleri vardı ki bu 1. Akabe biyati diye isimlendirilmektedir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdüddar İbni Kusayın kardeşi Musab İbni Umeyr radıyallahu anı Yesrib'e gönderdi. O Müslüman olmadan önce Mekke'nin en zengin gençlerindendi. O, Medinelilere İslam'ı öğretmeye ve Kur'an okutmaya başladı. Fakat davetini gizli yapıyordu. Esad, İbni Zürare radıyallahu anın evine yerleşti. Sonra bir ikram ve onun şanının büyüklüğünü beyan için Resulullah miraca çıkarıldı. Ertesi sene hac mevsiminde Yesrib'den Evs ve Hazre çoğularından yetmiş küsur erkek, iki kadın, bir rivayet 70 kişi geldi ve ağacın altında Akabe'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle karşılaştılar. Onlar insanlar uyuduktan sonra Kureyş'in gaflet gece gizlice ona geldiler. Bu hadise teşrik günlerinin ortasında oldu. Onlar içerisinden ilk biat eden ve elini onun elinin üzerine koyan Berâ ibni Mağrur radiyallahu anh'dır. Efendimiz'e biat eden Medineli topluluk arasında Ebu Eyyub radiyallahu anh Efendimiz de bulunmaktaydı. Buna ikinci akabe biati ismi verilmektedir. Bu, nübüvvetin 13. senesinde meydana gelmiştir. Ebu Eyyub radiyallahu Mus'ab İbni Umeyr radiyallahu elinde ya da ondan önce Müslüman olduysa, Efendimiz'e biati sırasında Müslüman oluşundan takriben 2 sene geçmiştir. Bu kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yapılan biat, bir önce yapılan kadınların biatinin şartlarına ilaveten efendimize yardım, destek ve Rabbinin elçiliğini rahatça tebliğ etsin diye himaye şartlarını içermesinden öte zorlukta da, kolaylıkta da, neşeli anda da, sıkıntılı zamanda da dinleyip itaat etmek hakkında çekişmemek ve bulundukları her yerde Hakkı söylemek şartlarına ihtiva etmekteydi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şartları yerine getirmeleri halinde onlara cenneti vaat etmişti. Bu de Akabe denen bir önceki yerde yapılmıştı. Akabe, Mekke tarafından Mina'ya girenin solunda kalmaktadır. Şu ana kadar o mevkide eski bir mescit bulunmaktadır. O sıralarda Evs ve Hazret aralarındaki iç savaşlar kendilerini güçsüz duruma düşürdüğü için Medine civarındaki Yahudilere karşı kendisiyle kuvvet bulacakları anlaşmalı bir dost arıyorlardı ki tam o sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanıp yardım ederek kendilerine en hayırlı yardımcıyı bulmuş oldular. İşte böylece Ebu Eyyub el Ensari an İslam sahasına dahil oldu. Artık Müslümanların lehine olan onun da lehine aleyhlerine olansa onun da aleyhine olacaktı. Böylece onun Efendimiz'e karşı sevgisi sürekli arttı ve kalbi onunla iyice alakalandı. Bu vakıa Ebu Eyyub radiyallahu anın İslam tarihindeki siretinin başlangıcı olmuştur. Sonra müşriklerin zulmü ve eziyeti şiddetlenince Allah -u Teala peygamberine hicret izni verdi. O da hicrete karar verdi. Bu hicret sırasında ne büyük olaylar gerçekleşti ve Allahu Teala'nın peygamberine yardımı ve onu koruması hususunda ne ilginç şeyler zuhura geldi. Nihayet o Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kendisini gölgelediği bir sırada tertemiz Medine'ye ulaştı bu yengeç burcu mevsiminde takriben zevalden sonra oldu. O sırada Efendimiz devesi Kasba'ya binmekteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkından hem kendisine hem de Mekke ehlinden olan asabına büyük bir yardım ve tam bir destek buldu. Medine'ye gelişi sırasında onu Medine evladından 500 kişi kadar bir topluluk karşıladı. Hasan İbni Sabit radıyallahu an ne güzel söylemiştir. Bir toplumun yanından ayrıldı da onların akılları kayboldu. Yepyeni bir nurla bahdiyar bir toplumun yanına kondu. O peygamber ki etrafındaki insanların görmediklerini görüyor ve her toplumda Allah'ın kitabını okuyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ilk olarak Kuba'da Amr İbni Af'ın kardeşi Gülsüm İbni Hedm'in evine misafir oldu. Bu, rebul ayının 12'sine denk gelen pazartesinde oldu. İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Peygamberimiz pazartesi doğdu. Pazartesi Mekke'den hicret etti. Pazartesi Medine'ye girdi. Pazartesi Mekke'yi fethetti. Pazartesi hacer Esved'i yerine kaldırdı, pazartesi de vefat etti. İki cihan Sultan efendimiz Kuba'da Amr İbni Av oğullarının yanında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri durdu ve orada mescidini bina etti ki, bu İslam'da ilk kurulan mescittir. sonra... Resulullah devesine bindi ve kendisine ikram için Ebubekir radıyallahu anh'ı da arkasına oturtarak Medine tarafına yöneldi. Böylece Allahu Teala'nın kendisi için seçtiği ve götürdüğü yere doğru yürüyordu. Bir yandan da "Ey Allah, benim için hayırlısını yap ve benim için sen seç." diye Dua ediyordu. Yolda Evs ve Hazreci ait, Birkaç evin yanından geçti ki, Bu hanelerin, Her birinden bir takım erkekler ona gelip, Devesinin yularını tutuyordu. Hepsi de kendini korumak, Ona bakmak, Ve tüm hane fertleriyle ona katılmak üzere davet ediyorlardı. Her biri, Efendimizin kendisine misafir olmasını temenni ediyordu. Ama o onlara "Devenin yolunu salıverin. Çünkü o emir almıştır. Ben ancak Allahu Teala'nın beni yerleştirdiği yerde konaklayacağım." İki Cihan Sultan Efendimiz deve onun seçtiği bir yere gitsin diye uğraşıyor sanılmaması için Devenin yularını sarkıtmıştı ki, Bunda ilginç bir hikmet vardı. Bu yolculuğunda, Sağında, solunda ve ardında insanlar bulunuyordu. Onlardan kimi binekli, kimi yayaydı. Giderken Veda Tepesi cihetindeki, Habeşi sokağında bulunan necar oğullarına uğradığında, Kadınlar ve çocuklar damlara çıkıp, Def çalarak şunları söylüyorlardı. Veda tepelerinden dolunay doğdu üzerimize. Dua eden Allah'a dua ettikçe şükür gerekti üzerimize. Ey aramıza gönderilen geldin İtaati gerektiren bir emirle. İşte bu mısralardaki ibareler, bu kadınların ve kızların, Resulullah Fallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz'e karşı ne derin bir sevgi taşıdıklarının en büyük deliliydi. Bu kadınlar içerisinde Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın ailesinden bazıları da bulunmaktaydı. Efendimiz aleyhisselatu ve Selam devesi kasfaya binmiş sağa sola nazar ediyordu Devenin yollarını sarkık bırakmıştı ki kimse ona dokunmuyordu Çünkü o Rabbi tarafından peygamberi hakkında seçilmiş olan yere gitmekle memurdu Zira orası Medine'deki en büyük ve mübarek yerdi O sırada herkes, deve birazdan kimin kapısına çökecek diye hasretle ona bakıyordu. Acaba Allah'ın bu büyük fazilet için seçtiği bu bahtiyar kim olacaktı? Nihayet deve İbni Malik İbni Necar'ın evine varıp çöktü. Ki burası ileride bina edilecek olan Mescid-i Nebevi'nin kapısının yanındaydı. Sonra bir daha kattı ve Ebu Eyyub radiyallahu anh'ın evinin kapısına çöktü ki o ev çok mütevazi bir evdi. Sonra tekrar kattı ve ilk çöktüğü yere çöktü. Gerdanının iç kısmını yere koydu bir de ağzını açmaksızın bağırdı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada. İnşallah konaklama yeri burası. Ey Rabbim beni mübarek bir yere yerleştir. Konuk ağırlayanların hayırlısı ancak sensin buyurmuştur. İşte bu duada Ebu Eyyub'un hem kendisi hem de evi hakkında ne büyük manalar ve ne yüce müjdeler vardır. Çünkü efendimiz onun evinin bereketli olduğuna ve onun Allahu Teala'nın kendisi hakkındaki seçimi olduğuna şahitlik yapmıştır ki işte bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu mekanın yüceliği ve kutsallığı hakkında büyük bir şahitlik olmuştur. Çünkü Allahu Teala orayı peygamberine konaklama yeri olarak seçmiştir. Bu ev mevki olarak ensar'ın evlerinin tam ortasına rastlamaktaydı. Nitekim İbni Zübeyle rahimehullah böyle zikretmiştir. İşte o sırada Ebu Eyyub radıyallahu an efendimizden izin alarak onun eşyasını evine taşıdı. Bu sırada sevinçten dünyalara sığmıyordu. Efendimiz de, kişi eşyasıyla beraberdir buyuruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber bu eve Zeyd İbni Harise radiyallahu anh da yerleşti. Rivayete göre efendimiz Ebu Eyuba ey Allah sen Eyüp ailesine peygamberin tarafından hayırlı mükafat ver diye dua etti. Allah aşkına, Ebu Eyyub radiyallahu anın sevgisi ne büyük sevgidir. Bu onun için ne büyük bir şeref ve menkıbedir. O anda lisan hali şöyle demektedir. Dostla beraber karınca yuvası beni barındırsa, elbette orası benim için bahçe ve bostandır. En hoş yer kalbin sevgiyi kendisinde bulduğu yerdir. Çünkü dostla iğne deliği bile meydandadır. İmam İbni Kesir Rahimehullah şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun evinde misafir kalması Ebu Eyyub Halid İbn Zeyd radıyallahu anh için de ne büyük bir menkıbedir. Yine böylece Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimizin necar oğullarının mahallesine yerleşmesi ve Allahu Teala'nın kendisi için orayı seçmesi onlar hakkında da büyük bir menkıbedir. İbn Kesir rahimehullah başka bir yerde bu onun için en büyük şeref oldu demiştir. Sonra Esad İbni Zürayre radıyallahu an gelip efendimizin devesini aldı ve deve bir müddet onun yanında kaldı. Derken beni Necar'ın kızları çıkıp biz beni Necar kızlarıyız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ''Ne güzel komşumuz'' diye şiirler söylemeye başladılar. İki cihan Sultan efendimiz ''Beni seviyor musunuz?'' diye sorunca, onlar ''Evet, evet ya Resulallah'' dediler. O zaman ''Allah biliyor ki, benim kalbim de sizi seviyor'' buyurdular. İşte bu beyanda, Beni Necar ailesinin tamamı hakkında Ne büyük şeref ve menkıbe vardır Enes İbni Malik radiyallahu An efendimiz Şöyle demiştir Resulullah Medine gelince Onun gelişine sevinçlerinden Habeşliler Mızraklarıyla kılıç kalkan oyunu oynadılar Onun teşrifiyle Medine parladı Kalplere sürur sirayet etti. Efendimiz Medine'ye girdiği gün Medine'nin her şeyi pırıl pırıl parladı. Efendimiz'in Beni Necar mahallesinde Ebu Eyyub radiyallahu anın yanında yerleşmesi onlar için büyük bir menkıbe olmuştur. Efendimiz onları ensar mahallelerinin en hayırlısı ve en üstünü kabul etmiştir. Onlar hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dedeleri ve dayılarıdır. Kendisi onlara bu ismi takmıştır. Esad İbnü Zürâre radıyallahu anh'ın vefatından sonra onların nakibi, şahit ve müfettişi Resulullah aleyhissalatu ve selam efendimiz oldu. Nitekim Esad radıyallahu anh'ın vefatından sonra Efendimizin onlara buyurdukları arasında siz benim dayılarımsınız. Ben de sizdenim. Ben sizin nakibinizim sözü yer almaktaydı. İşte bu Necer oğullarının faziletindendir. Devesi çöktüğünde efendimiz ailemizin hangi evi bize daha yakın buyurarak onları ailesi olarak isimlendirdi. Buhari Rahimahullah'ın Enes radıyallahu anh'dan rivayetine göre, Efendimiz düğünden dönen kadınları ve çocukları gördüğünde ayağa kalkarak üç kere, ''Ey Allah! Gerçekten onlar bana insanların en sevgililerindendir.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 yahut 5 veya 6 yahut 7 yaşlarında küçükken annesiyle birlikte onları ziyaret etti. Annesi onu dayıları Necar oğullarını ziyaret için Medine'ye götürmüştü. Geride zikredildiği üzere Efendimizin babası Abdullah da onların yanında defnedilmişti. Şam'dan dönerken orada vefat etmiş ve onların mahallesine defnedilmişti ki bu da acayip şeylerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi Mekke'ye dönüş yolunda Evva'da vefat etmiştir. Efendimiz Ebu Eyyub'un evine yerleştiğinde Necar oğlarından bir topluluk kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette gelerek Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın etrafını sardılar. Lisani Halleri Adi İbni Necar oğullarından biri olan Sırme İbni Ebi Enes'in dediği gibi diyordu. O bize gelince Allah dinini açıkladı. O da Medine'de sevinçli ve razı olarak sabahladı. Artık insanların hiçbirinden korkmamaya başladı. İnsanların uzağından da yakınından da korkmuyordu. İnsanlar içinden O'nun düşman olduğuna biz de düşman oluruz. Velev ki bütün insanlar içinde O en samimi dost olsun. Konuk Evinde Olanlar Efendimiz Ebu Eyyub radiyallahu anın yanında misafir olduğu evin alt katına yerleşti. Ebu Eyyub'un evi iki kattı. Ebu Eyyub radiyallahu an ve eşi üst katta kalınca bu Ebu Eyyub'a çok zor geldi. Ve ey Allah'ım peygamberi, anam babam sana feda olsun. Ben senin üstünde olmayı, senin sev, benim altında bulunmanı çok istenmedik bir şey olarak görüyorum. Ve bunu çok önemsiyorum. Buyur sen çık, üste yerleş, biz aşağıda olalım.'' dedi. Fakat Resulullah ''Ya Eba Eyyub, bize ve bize gelecek olanlara en kolay olan hiç şüphesiz ki evin alt katında bulunmamızdır.'' buyurdu. Ebu Eyyub radiyallahu an ilk başta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü dinledi ve ona itaat etti. Lakin temiz ruhu bu hususta kendi kendisini ayıplamayı bırakmadı. Böylece o bu hal üzere muzdarip bir halde geceledi. O şöyle anlatıyor. Ben Ümmü Eyyub'la baş başa kaldığımda ona, Efendimiz üste kalmaya bizden daha layıktır. Ona melekler geliyor, ona vahiy iniyor dedim. O gece ne ben ne de eşim Ümmü Eyyub uyuyamadık. Ebu Eyyub radıyallahu an gece uyandı ve Efendimizin üzerinde yürüyoruz ha diyerek kenara çekildi de böylece bir kenarda gecelediler. Diğer bir rivayete göre içinde su bulunan bir küpleri kırılınca kendisi ve eşi Ümmü Eyyub Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin başına bir parça su damlar da ona eziyet verir diye endişelerinden kalkıp bir kadifelerini alarak onunla yeri kurutmaya başladılar. Zaten başka bir bezleri de yoktu. Sabah olunca başına gelenden dolayı gece boyu uyuyamadığından şikayet etti. Ve sen üst kata bizden daha layıksın. Sana melekler iniyor. Sana vahiy iniyor." dedikten sonra "Seni hakla gönderen zata yemin ederim ki altında senin bulunduğun bir tavanın üstüne ebediyen çıkmayacağım." dedi. Ebu Eyyub radıyallahu an böylece yalvara yalvara nihayet efendimiz Aleyhissalatu vesselam üste geçti. Ebu Eyyub radıyallahu an alta indi. Görüldüğü üzere Ebu Eyyub Hazretleri, Efendimizin bulunduğu yerin üstüne ayak basmaktan çekindi. Bu ne yüce bir edep, bu ne büyük bir sevgi. Böylece, Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmeye başladı. Ve her gün, Efendimizin sevdiği yemekleri yapmak için sanatını kullandı. Onun yemeğinin artığıyla da kendisi bereketleniyor. Sahabeden bazıları da Efendimiz'e yemek hazırlıyorlardı. İşte bu yüzden Ebu Eyyübel Ensari radıyallahu anh da Efendimiz'e misafir eden zat ismi verildi ki, bu onun dışında sahabeden kimseye nasip olmamış, ona özel bir sıfat oldu ve kıyamete kadar ondan ayrılmadı. Siyer ve tarih yazarlarının ekserisi onu böyle sıfatladı. Sahabe onunla konuşurken ya da ona bir şey soracakken, hep onu hayatındaki bu hadiseyle almışlardır. Tabi bu olay, onun için izzet ve şeref tacıdır. Efendimiz, devesinin çöktüğü yere mescidi Şerif'ini bina etti. Orası, Necar oğullarından, Rafi İbni Amr'ın iki oğlu, Seh ve Süheyl'e ait bir araziydi. Efendimiz, orayı sahiplerinden aldı ve karşılık olarak kıymetini verdi. Oranın, Ebu Eyyub Hazretleri'nin himayesinde olan bu iki yetime ait olduğu ve Ebu Eyyub Hazretleri'nin mescidini oraya bina etmesi için orayı Efendimiz'e hediye ettiği de rivayet edilmiştir. Mescidin yapımının önemli bir bölümünde Efendimiz'e asabı yardımcı oldu ki Ebu Eyyub Hazretleri de onlardandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik ilan ederken, Ebu Eyyub radıyallahu anh'la muhacirlerin ulularından olan Mus'ab İbni Umayr radıyallahu anh'ı kardeş ilan etti. Mus'ab radıyallahu anh, Efendimizin ilk biattan sonra Ensar'a, Kur'an öğretsin diye Medine'ye ilk gönderdiği zattı. Yine böylece, Efendimiz, Ümmü Eyyub'la radiyallahu anhuma'yı kardeş ilan etti. İşte bu, hem Ebu Eyyub, hem de eşi için büyük bir meykübedir. Ekseri tarihçilerin sözüne göre, Efendimiz, Ebu Eyyub'un evinde yedi ay kaldı. Bir ay kaldığı da söylenmiştir. Ama bu zayıftır. Şu bir gerçek ki, Efendimizin, Ebu Eyyub'un evinde ikamet etmesi, onda Efendimiz'e karşı eşi ve benzeri görülmemiş bir sevgi meydana getirdi. Ona karşı sevgisini ve tazimini arttırdı. Halbuki bu gibi durumlarda misafirin uzun kalışıyla ev sahibine külfeti arttıkça durum bunun tersine gelişir. Lakin Ebu Eyyub radiyallahu anh bundan münezzehtir. Efendimiz hücre-i saadetlerine geçtikten sonra Ebu Eyyub radıyallahu an efendimiz iki cihan Sultanı efendimizin komşusu olarak kalmıştır. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz ki ala en yüce dost olan Allahu u Teala'ya göçünceye kadar evi efendimize en yakın olan sahabi olmuştur. Siyer yazarlarından bir kısmının anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselamın yerleştiği Ebu Eyyub radiyallahu anh'ın evini, Hassan el Yerinin oğlu, birinci Tübba bina etmiştir ki, onun hakkında Efendimiz, Tübba'nın aleyhine konuşmayın. Çünkü o gerçekten Müslüman olmuştur, buyurmuştur. Tarihte nakledildiğine göre, Tübba yahut Tüban. İbn Esad Ebu Keribe veya Tübba İbni Hassan İbni Kelir Keribe namındaki zat, Doğu memleketinde yaptığı bir gazadan dönerken, Medine'ye uğradığında, oranın halkına bir sıkıntı yapmadı. Ama ardında bıraktığı oğlu, aniden öldürülünce, oraya varırken, orayı yıkmaya ve halkının kökünü kazımaya kararlı olarak geldi. Öldürülenin, oğlu değil de, arkadaşlarından biri olduğu da söylenmiştir. Ayrıca onun gelişinin Medine'ye girip haksızlık ve zulümle oranın halkına saldıran Yahudilere karşı amca oğulları olan Evs ve Hazreç kabilelerine yardım gayesiyle olduğu da rivayetler arasındadır. Tübba onlarla savaş azmindeyken onun Medine'yi ve halkını helak etme kararlılığını duyan iki alim onun yanına gelerek Ey Melik yapma çünkü sen illa da istediğini yapmaya kalkarsan seninle isteğin arasına engel sokulacaktır. Hatta senin başına büyük bir azap gelmeyeceğinden emin olamayız dediler. Onlara niçin deyince onlar burası ahir zamanda Kureyş'ten. Onların yaşadığı şu ''Mekke hareminden çıkacak bir peygamberin hicret yurdudur ki, burası onun yurdu ve karargâhı olacaktır.'' dediler. Bunları duyan Tübba, onların bu hususta bir ilmi olduğunu anladı. Onlardan duydukları hoşuna gitti ve bu fikirden vazgeçti. Böylece Medine'den dönerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu evi bina etti. Ve bir şiir olarak şahitlik ettim ki gerçekten Ahmet canları yaratan Allah'ın elçisidir. Benim ömrüm onun ömrüne gelişine kadar uzatılacak olsa elbette onun veziri ve amcaoğlu olurdum. Düşmanlarına karşı kılıçla cihad ederdim ve gönlünden her sıkıntıyı açardım. Dedi. Böylece o, bu şiiri Medine ehline emanet etti, Ensar onu miras gibi birbirinden öğrenip ezberlemeyi sürdürdüler. Son olarak bu, Ebu Eyyub radıyallahu anın yanında bulunuyordu. Rivayete göre, Tübba Medine'ye uğradığında yanında 400 alim bulunuyordu. Onlar oradan çıkmayacaklarına dair aralarında anlaşma yapınca, Tübba onlara bunun sırrını sordu. Onlar, ''Biz kitaplarımızda buranın Muhammed isimli bir peygamberin hicret yurdu olduğu bilgisini bulmaktayız. Bu yüzden ona kavuşma ümidiyle burada kalacağız.'' deyince, Tübba da onlarla birlikte ikamet etmek istedi. Sonra onlardan, her biri için bir bina inşa etti ve her birine bir cariye satın aldı. Alimleri onlarla evlendirdi. Ayrıca hepsine bolca mal verdi. Bir de Müslüman olduğunu ifade eden bir mektup yazdı. Geride zikredilen beyitleri o mektuba yazdı ve onu altınla mühürledikten sonra alimlerin büyüğüne vererek yetişmesi halinde onu Efendimiz'e teslim etmesini, değilse çocuklarından ya da torunlarından ona yetişenlerin onu ona teslim etmelerini istedi. Medine'ye geldiğinde ikamet etmesi için Resulullah aleyhissalatu vesselama bir ev yaptı. Böylece o evin sahipleri değişip durdu. Bu şiirde Ensar tarafından sürekli dilden dile okundu nihayet o ev o alemin neslinden olan Ebu Eyyub el Ensarî radıyallahu anh'ın meskeni oldu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yardım eden Medine halkının tamamı bu ulemanın evladındandır. Tübba'nın vefatıyla Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimizin doğumu arasında bin sene vardır. 700 sene olduğu da söylenmiştir. Tübba'nın mektubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilince üç defa salih kardeş olan Tübba'a merhaba buyurmuştur. Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrıldıktan sonra o ev Efendimizin misafirleri için ziyafet ve ikram evine dönüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmetinden dolayı Ebu Eyyub radıyallahu an onlara ikramlarda bulunurdu. Efendimiz ona misafirlerini ve kendisine gelen heyetleri gönderirdi. Mesela Seyyid İbni Haris ve Kinde kabilesinden olan Abdul Mesih adındaki akıp o evde misafir edilmiştir. Efendimiz Zaman zaman Ebu Eyyub'un evini yoklardı. Ebu Eyyub her gün Efendimiz'e bir yiyecek ya da süt ayırırdı. Ve sürekli suretle kendisine onu gönderirdi. İbni Abbas radiyallahu şöyle anlatmıştır. Sıcak bir öğle saatinde Ebu Bekir radiyallahu evinden çıktı. O sırada Ömer radiyallahu an' da çıkınca, Birdenbire Ebu Bekir'le karşılaştı ve ona ''Ya Ebu Bekir seni bu saatte çıkartan nedir?'' diye sordu. O ''Vallahi kanımda hissettiğim açlık beni çıkarttı'' deyince Ömer radiyallahu ''Vallahi beni de başka bir şey çıkartmış değil'' dedi. Onlar o haldeyken Efendimiz aleyhissalatu vesselam çıka geldi. ''Bu saatte sizi çıkartan şey nedir?'' diye buyurdu. Onlar, ''Vallahi bizi karnımızda hissettiğimiz açlık çıkarttı.'' deyince, bana gelince, ''Canım kudret elinde olan zata yemin ederim ki, beni de başka bir şey çıkartmış değil.'' buyurdu. Böylece kalkıp yola çıktılar ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin kapısına vardılar. Ebu Eyyub Hazretleri Efendimiz'e bir yemekten ya da sütten bahsetmişti ki fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün her zaman geldiği vakitte gelmeyip gecikince Ebu Eyyub onu ailesine yedirmiş ve çalışmak üzere hurmalığa gitmişti. Onlar Ebu Eyyub Hazretlerinin kapısına gelince hanımı çıkarak Efendimiz ve yanındakilere merhaba dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Ebu Eyyub nerede diye sordu. O, ey Allah'ın peygamberi, şu anda sana gelir dedi. Efendimiz tam dönecekti ki, hurmalıkta çalışan Ebu Eyyub, onu gördüğü gibi koşup gelerek, Efendimiz'e yetişti ve, Allah'ın peygamberine ve yanındakilere merhaba dedi. İşte onun, Efendimizle birlikte ashabına da merhaba demesi, edebin ta kendisiydi. O, Ya Resulallah, bu vakit senin bana sürekli geldiğin zaman değildi. Onun için evde bulunamadım, dedi. Böylece Efendimiz'i evine geri çevirdi. Sonra gidip bir hurma dalını kopardı. Efendimiz, bundan ne istedin? deyince o, Ya Resulallah, istedim ki, sen onun yaşından, tazesinden, kurusundan ve kuyruk tarafından olgunlaşmaya başlayanından yiyesin. Daha dur sana hayvan da keseceğim dedi. O zaman Efendimiz keseceksen süt veren hayvan kesme buyurdu. O da kendisine ait dişi veya erkek bir oğlak tutup kesti. Hanımına sen ekmeği yap ben oğlağı pişireyim çünkü sen ekmek yapmayı daha iyi bilirsin, dedi. Böylece oğlağın yarısını pişirdi, yarısını da kebap yaptı. Yemeği pişirince, Efendimiz aleyhisselatu vesselam ve ashabının önüne koydu. İki cihan sultanı oğlaktan bir parça alıp onu bir pidenin içine koyarak, Ya Eba Eyu, bunu Fatıma'ya ulaştır. Çünkü o ''Günlerdir böyle bir şey bulamamıştır.'' buyurdu. Yiyip doyduklarında, Efendimizin gözleri yaşararak, ''Ekmek, et, taze, yaş ve kuru hurma, hepsi bir arada. İşte bu, kıyamet günü sorulacağınız nimetlerdendir.'' buyurunca, bu asabına çok ağır geldi. O zaman Resulullah, Böyle bir şey bulduğunuz zaman ona ellerinizi değerken, Bismillah ve beraketillah deyin. Doyduğunuzdaysa bütün hamdler bizi doyuran, suya kandıran, nimet veren ve lütufta bulunan Allah'a mahsustur deyin. Zira şüphesiz ki buna denktir buyurdu. Efendimiz kendisine iyilik yapana, mutlaka bir karşılık vermek isterdi. Bu yüzden Ebu Eyyub'e de sen de yarın bize gel buyurdu. Fakat o duymadı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an Efendimiz sana kendisine gitmeni emrediyor dedi. Ertesi gün Efendimiz'e gidince Efendimiz ona bir cariye hediye etti. Ve ey Eba Eyyub buna iyi bak. Zira yanımızda durduğu sürece biz hayırdan başka bir şey görmedik buyurdu. Ebu Eyyub onu evine getirince Efendimizin bu tavsiyesini yerine getirmek için onu azad etmekten daha hayırlı bir şey bulamıyorum dedi ve onu hürriyetine kavuşturdu. Ebu Eyyübel Ensari şöyle anlatmıştır. Bir kere Efendimiz'e ve Ebu Bekre ikisine yetecek kadar yemek yapıp götürdüğünde Resulullah bana git bana Ensar'ın eşrafından 30 kişi çağır buyurdu. Yanımda yemeğe ilave edeceğim bir şey bulunmadığından bu bana çok ağır geldi. Sanki benim ağırdan alır gibi olduğumu görünce tekrar, ''Git, bana ensarın eşrafından otuz kişi çağır.'' buyurdu. Bu sefer gittim, onları çağırdım. Onlar gelince, ''Yeyin.'' buyurdu. Böylece onlar, doyuncaya kadar yediler. Sonra onun, Allah'ın Resulü olduğuna bir daha şahitlik ettiler. Ve çıkmadan önce, biat tazelediler sonra git bana ensarın eşrafından altmış kişi çağır buyurdu vallahi yemeğe ilave edeceğim bir şey olmadığından altmış kişiye yapılacak cömertlik otuz kişiye yapılacaktan bana daha fazla geldi fakat çare yok onları davet ettim bunun üzerine bağdaş kurun rahat yiyin buyurdu. Böylece onlar doyuncaya kadar yediler. Sonra onun Allah'ın Resulü olduğuna bir daha şahitlik ettiler ve çıkmadan önce biat tazelettiler. Sonra git. Bana Ensar'dan 90 kişi çağır." buyurdu. Vallahi yemeğe ilave edeceğim bir şey olmadığından 90 kişiye yapılacak cömertlik 30 kişiye ve 60 kişiye yapılacaktan bana daha fazla geldi. Fakat çare yok. Onları davet ettim. Böylece onlar da doyuncaya kadar yediler. Sonra onun Allah'ın Resulü olduğuna bir daha şahitlik ettiler ve çıkmadan önce biat tazelediler. Böylece benim yemeğimden 180 kişi yemiş oldu ki hepsi de ensardandı. İşte bu hadise, Efendimizin bereketinin o eve hulul ettiğine delalet etmektedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın, Ebu Eyyub'un evinde misafir olması, Ebu Eyyub hazretlerinin ruhunda çok büyük etki bıraktı. Böylece o, Efendimiz'e sevgi, tazim ve hayranlık bakımından büyük ilerleme kaydetti. Efendimiz'in sevdiği şeyleri yapmaya özen gösterir, onun istemediği ve eziyet duyduğu her şeyi uzaklaştırmaya gayret ederdi. Onun rahatlığına ve selametine düşkünlüğünü açıklar ve ona herhangi bir kötülük isabet etmesinden endişe duyduğunu her surette belirtirdi. O'nun Efendimiz'e karşı kuvvetli sevgisini gösteren birçok olay vardır. 1. Eşi Ümmü Eyyub'e Efendimiz'in en sevdiği yemek sorulduğunda o şöyle anlatmıştır. Ebu Eyyub'un bana bildirdiğine göre bir gece o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında akşam yemeğine kaldı. Yemekte Tafeyşel diye bilinen bir tür çorba vardı ki onu Saad İbni Ubade bir çanakla göndermişti. Eşim bana ben Efendimizin diğer çanaklardan yiyip doymadığı kadar o çanaktan yediğini gördüm dedi. Artık biz de Efendimiz'e o çorbayı yapmaya başladık. Ayrıca ona çok beğendiği için heris, keşkek veya un helvası yapardık. 2. Ebu Eyyub ve hanımı, Efendimiz aleyhisselatu vesselamla çok teberrükte bulunurlardı. Kendisi de, biz böyle yaparak bereket arardık, sözüyle bunu açıklardı. Bundan dolayı, o, yemekte Efendimizin mübarek parmaklarının değdiği yerleri iyice takip eder, oralardan yerdi. Efendimizin yemeğinden arta kalanları yerdi. Efendimiz'in yediği yeri özenle arardı. 3. İki cihan sultanına karşı olan aşırı sevgisinden dolayı onun sevmediği şeyleri o da kerih görürdü. Nitekim kendisi şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yemek getirildiği zaman onun bir kısmını yer, kalanını bana gönderirdi. Bir gün içinde sarımsak, veya soğan bulunduğu için yemediği bir yemeği bana gönderince, kendisine onun haram olup olmadığını sorduğunda, ''Hayır, lakin ben onu kokusundan dolayı kerih görüyorum.'' buyurdu. O zaman ben, ''Senin kerih gördüğünü ben de kerih görüyorum.'' dedim. Ebu Abdurrahmanın nakline göre Ebu Eyyub, soğanın ne olanını, ne de pişmişini yemezdi. Bir rivayet Ebu Eyyub, Ya Resulallah, biz senin elini koyduğun yerde bereket arardık, ama senin bu yemeğe el değdirdiğini görmedik, demiştir. 4. Ebu Eyyub Hazretleri, Efendimiz'i çok sevdiği için, ona bir kötülük isabet etmesinden çok endişe duyardı. Efendimiz hakkında bir şeyden korktuğu zaman, gece boyu uyanık durur, onu beklerdi. Efendimiz'e karşı aşırı bir sevgi ve hayranlık taşırdı. Bundan dolayı Efendimiz'i rahatsız edecek, hiçbir şeyin ona dokunmasına razı gelmezdi. Velev ki ona yumuşak bir kuş tüyü değecek olsun. Nitekim kendisi şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Safa ile Merve arasında say yaparken sakalına bir tüy düştü. Ebu Eyyub hemen koşup onu alınca, Efendimiz, Allah da senden istemediğin şeyleri söküp alsın buyurdu. Diğer bir rivayette, Ya Eba Eyyub sana kötülük dokunmasın ya da ''Allah da Ebu Eyyub'den istemediği şeyleri söküp alsın.'' buyurdu. Bunu Taberani ve İbni Asakir rivayet etmiştir. 6. Efendimiz Ebu Eyyub'u çok sevdiği için onunla şakalaşırdı ve kendisiyle müsabakaya tutuşurdu. Nitekim Ali radiyallahu An'tan rivayet edildiğine göre, bir keresinde Efendimiz atını Ebu Eyyübel Ensari'nin atıyla birlikte koşturdu. Yarışta onu geçince, ''Nenelerim içerisinde yedi tane Atike isimli kadın bulunduğu için, ''Ben Atikelerin oğluyum. Şüphesiz o, atım da elbette soyludur ve deryadır.'' buyurdu. 7. Ubade İbni Samit, Radiyallahu anha ait olan bir hadis-i şerifte Ebu Eyyub sahabe içerisinde efendimizin en sevdikleri arasında anılmıştır. 8 Efendimiz Ebu Eyyub Hazretleri'ni Allahu Teala'dan kendisine inen Kur'an-ı Kerim ayetlerinin vahyini yazma ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği mektup ve risale gibi şeyleri yazma görevinde kullanmıştır. Böylece o efendimizin yanında bulunan en meşhur katiplerden biri olmuştur. Ebu Eyyub radıyallahu an ehli beytinin dostuydu. Efendimize karşı sevgisinden dolayı onları çok büyük tutar ve kendilerini çok severdi. Hilafeti günlerinde Hazreti Ali Efendimizin özel adamlarından biriydi. Hazreti Ali radıyallahu an birçok işinde onun sözüne itimat ederdi ve mühim işlerini ona ısmarlardı. Onunla birlikte Nehravanda bulunmuştu. Hururiye ve Havarit savaşına katılmıştı. Medayne'de onunla birlikte gitmişti. Hazreti Ali radıyallahu an halifeliği üstlendiğinde halkını ziyaret etmek için, Muaviye radiyallahu anh'ın fikirlerine bakmak için, Şam'a çıkmak isteyince, Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh'a yönelerek, Ya emiral müminim, benim sana vereceğim istişare, senin bu beldede ikamet etmen. Zira gerçekten burası korunmuş bir zırhtır. Efendimizin hicret yurdudur. Kabri ve minberi buradadır. O halde, sen burada kal. Eğer Araplar sana karşı istikametli davranırlarsa, sen de onlara kendinden öncekiler gibi olursun. Eğer toplum parçalanarak sana karşı çıkarlarsa, onlara düşman olarak insanları üzerlerine salarsın, dedi. O zaman Ali radiyallahu anh, Ya Eba Eyyub, doğru söyledin. Lakin erler ve mallar Irak'tadır. Şam ehlinin de, Onlara karşı sıçramaları vardır. Bu yüzden onlara yakın olmak istiyorum. Zaten Allah'ın hakkımızda yazdıklarından başkası bize asla isabet edemez. Bunun üzerine Ebu Eyyub Hazretleri, Osman'ın şehit düştüğü bugün konuşuyorum. Ama Allah'ın yarın ne yapacağını bilemiyorum diye başlayan beyitler söylerken nihayet, şunları aktarmıştır. Müminlerin emiri Ali, imamımızdır. O sağlam ve güvenilir kararla hüküm verir. Kim buna hayır derse, ona şöyle deriz. Seninle bizim aramızdaki ancak, aşılmış bir haddir. Bu kadar yoğun hadiseler arasında Ali'ye, doğru görüşlü bir mürşidin sözünü söyle. Ey Hasan'ın babası, bırakma o beldeyi ki bugün oradadır Muhammed Nebi'nin kabri ve minberi. Artık düşmanlara öyle bir orduyla atış yap ki her toplumda onların şiyarı ensardır. Gerçekten Ahmet'in eserleri orada görünmektedir. Nişanları kaybol, nişanları kaybolmamış. "bes bellidir" dice Hazreti Ali radıyallahu an Ebu Eyyub radıyallahu anın görüşünü benimseyerek Medine'den çıkmadı. Ebu Eyyub Hazretlerinin sabit durduğu yerlerden biri de savaştan önce haricilere nasihat etme konumudur. Böylece o onlara çok sitemkar konuşmalar yaptı. Sonra Ali radıyallahu an onu ordudaki atlıların başına emir yaptı. O da dönüş ve tevbe isteyen hariciler için eman sancağını kaldırmıştı. İşte o anda birçok taife Ali radıyallahu anla harp etmekten dönüş yaptı. Hazreti Ali radıyallahu an, hicretin 40. senesi bir takım haricilerle savaşa çıktığında Ebu Eyyub'u Medine'ye vali bırakmış. Sonra Muaviye radıyallahu anın ordusu Busr İbni Erdat radıyallahu anın komutasında Medine'ye ve halkına baskına geldiğinde Ebu Eyyub Medine'yi terk ederek Şam'da bulunan Ali radıyallahu an'a iltihak etmiştir. Ebu Eyyub'un Hazreti Ali ile birlikte Cemel ve Sıffin vakalarına iştirak edip etmediği hususunda tarihçiler ihtilaf etmiştirler. İbni Kelbi ve İbn İsak'ın beyanlarına göre Ebu Eyyub Ali radıyallahu anh'la birlikte Cemel ve Sıfın vakalarına iştirak etmiştir. Beyavi ve diğerlerinin görüşü de budur. İbn Arsem'in El fütuhta zikrettiğine göre Ebu Eyyub Hazretleri Sıffin'deki çarpışmaların birinde çıkıp iki topluluğun arasında durarak "Karşıma çıkabilecek var mı?" diye meydan okudu. Fakat kimse çıkamadı. Sonra Muaviye radiyallahu anha bakarak yanına yaklaştı. Ancak Muaviye Ebu Eyyub hazretleriyle yüz yüze gelmekten çekindi ve arkadaşlarına ''Yazık size, kılıçlara bu gibi zatları öldürme hususunda izin verilmemiştir. Yoksa bu bana ulaşamazdı. Lakin siz böyle bir kişiyi görürseniz kılıçlarınızı taşlara vurup köreltin.'' dedi. İşte Muaviyenin bu sözünde Ebu Eyyub'un yüce mertebesini ifade eden beyanlar vardır. Sonra Şam ehlinden bir fırka Ebu Eyyub'un karşısına çıkınca onlarla bir saat kadar çarpıştı. Sonra ordugaha döndü. Yine o savaşta Şam ehlinden Müberka İbn Mansur denilen biri kalkıp Hazreti Ali radıyallahu anı öldürmeye yönelince, Ebu Eyyub kılıcıyla ok gibi ona doğru fırladı ve ona öyle bir vuruş vurdu ki boynunu cesedinden ayırdı. Fakat Şamlı'nın başı cesedinin üzerinde durunca insanlar kılıcın şaştığını sandı. Ama at hareket edince baş bir tarafa düştü, adam da ölü olarak yere. İnsanlar Ebu Eyyub'un nasıl bir darbe vurduğuna şaşakaldılar. O zaman Ali radıyallahu an vallahi ben adamın atının üzerinde durabilmesinden çok Ebu Evyub'un darbesine şaştım. Vallahi sen olsa olsa evvelkilerin bize harbi babalarımız öğretti. Biz de onu oğullarımıza öğreteceğiz." dediği gibi çok eğitimlisin." dedi. Sahabe Katındaki Değeri Hulefai Raşidin, Rıdvanullahi Aleyhim döneminde, Ebu Bekir radiyallahu anh'ın döneminde olsun, ondan sonrakilerin döneminde olsun, Ebu Eyyub Hazretlerinin çok değeri vardı. Hazret Ömer radıyallahu anh döneminde, Yemen'den kıymetli elbiseler gelince, Halife Ömer onları Efendimizin ashabının büyüklerine verdi. Ebu Eyyub Hazretleri o sırada bulunmadığı için onun hüllesini ayırdı. Sonra geldiğinde ona senin elbiseni ayırdık diyerek ona verdi. Hazreti Osman radiyallahu An zalimler tarafından evinde kuşatılınca halife bulunamadığı için Efendimizin mescidinde bazı sahabiler insanlara imam olarak namaz kıldırıyorlardı ki Ali ve Talha onlardan bazısıydı. Ebu Eyyub da onlar tandı. Rıdvanullah aleyhim ecmai. Hazreti Osman radıyallahu anın şehadetinden sonra ümmeti fitneye düşmekten korusun diye Hazreti Ali radıyallahu anı hilafete seçme görevini üstlenen Ensar topluluğundan biri de yine Hazreti Ebu Eyyub'dur. Daha önce zikrettiğimiz gibi Sıffin vakasında Muaviye radiyallahu anh'la mübareze istendiğinde Muaviye ondan çekinerek bu gibi zatları öldürme hususunda kılıçlara izin verilmedi demiştir ki bu da onun sahabe toplumundaki yüce mertebesinin en büyük delilidir. 2. Osman zamanında Şeyhülislam olan Esad Efendi der ki o Peygamberimizin sohbet arkadaşıdır. Ondan müsnet olarak nice hadis rivayet edilmektedir. Ebu Eyüp radıyallahu an'dan birçok hadis-i şerif, birçok hüküm ve edep nakledilmiştir. Ondan 150 hadis rivayet edildiği söylenmiştir. Diğerleri ise onun daha çok hadis-i şerif rivayet ettiğini söylemiştir. Ebu Eyüp radıyallahu an Devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğu için ondan birçok hadis-i şerif işitmiştir. Lakin vera ve takvası onun rivayeti artırmasını engellemiştir. O, Efendimiz'den dinleme fırsatı bulamadığı hadisleri bazen Ubey ibn-i Ka'ab gibi bir takım sahabilerden dinlerdi. Çoğu kerede kendi duyduğu hadisi kendisinden rivayet etmeyip Vera ve takvasının fazlalığından dolayı o hadisi rivayet eden Ebu Hurere radıyallahu anh'tan naklederdi. Sahabenin ulularından birçoğu kendisinden hadis nakletmiştir. Nitekim Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Ebu Ümame, Zeyd İbni Halif el-Cüheni, Enes İbni Malik, Berâ İbni Azib radvanullahi Aleyhim ecmaîn Bunlardan bazılarıdır. Ebu Sa'd-i Ema radiyallahu Ata İbni Ebi Rabah radiyallahu şöyle dediğini nakletmiştir. Ebu Eyyub, Efendimiz'den duyduğu bir hadisi sormak için Mısır'da bulunan Ukbe İbni Amir'e kavuşmak üzere yola çıktı. Vardığında o zaman Mısır emiri bulunan Mesleme İbni Muhallet, El Ensari'nin evine geldi. O bunu haber alınca, çabukça onun yanına geldi ve kendisini kucaklayarak, ''Ya Eba Eyyub, seni buralara kadar getiren sebep ne?'' deyince o, ''Efendimizden işittiğim bir hadis ki, ''Onu benden ve Ukbe'den başka duyan kimse kalmadı. Bana onun evini gösterecek birini tayin et.'' dedi. Böylece o, ona Ukbe'nin evini gösterecek birini onunla gönderdi. Ukbe bunu haber alınca çabukça onun yanına geldi ve kendisini kucaklayarak, ''Ya Eba Eyyub, seni buralara kadar getiren sebep ne?'' dedi. O da, ''Müminin ayıbını örtme hususunda.'' Resulullah aleyhisselatu vesselam efendimizden işittiğim bir hadis ki, onu benden ve senden başka duyan kimse kalmadı. İşi sağlama almak için bir kere de senden duymak istedim deyince, Ukbe, Evet, ben her kim dünyada bir müminin bir ayıbını örterse, kıyamet günü Allah da onun ayıplarını örter buyururken işittim dedi. Ebu Eyyub, de ona doğru söyledin." dedikten sonra Bêne'ye doğru yollandı ve o kadar uzak yoldan geldiği halde kalması için yapılan birçok ısrara rağmen Medine'ye dönmek üzere bindi, gitti. Mesleme İbn Muhalledin hediyeleri ona ancak Mısır'ın Arish bölgesinde yetişebildi. Hadisçiler bu hadiseyi hadis talebi uğrunda yolcuda çıkma babında ve hadis dinleme konusunda sahabenin kendini sağlama almaya verdiği önem başlığı altında nakletmişlerdir. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın şecaati ve hakkı söyleme hususundaki cesareti. Ebu Eyyub hazretleri hakkı söyleme hususunda çok cesaretliydi. Rütbesi ve mertebesi ne kadar büyük olursa olsun bu hususta kimseden çekinmezdi. Zehebi, Es-Siyer'de Muhammed İbni Kab'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Ebu Eyyub, Medine valisi Mervan'a muhalefet ederdi. O, seni böyle yapmaya sevk eden nedir diye sorunca Ebu Eyyub, ben Efendimiz'i namaz kılarken gördüm. Sen ona uyarsan biz de sana uyarız. Ama ona muhalefet edersen biz de sana muhalefet ederiz. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim şöyle rivayet etmiştir. Benim düğünümün olacağı zaman babam Ebu Eyyub'un da aralarında bulunduğu bir takım insanları davet etti. Onlar evi yeşil bir duvar kaplama beziyle örtmüşlerdi. Ebu Eyyub gelerek başını eğdi, baktığı zaman evin örtülerle kaplanmış olduğunu görünce, ''Ey Abdullah, siz duvarları da mı örtüyorsunuz?'' dedi. Bunun üzerine babam utanarak, ''Ya Eba Eyyub, kadınlar bize galip geldi.'' deyince o, ''Kadınların galip gelmesinden korktuklarım vardı. Ama sana galip geleceklerinden hiç korkmazdım. Sizin evinize girmeyeceğim.'' ''Ve sizin yemeğinizi yemeyeceğim.'' dedi. İbni Kesir şöyle nakletmiştir. İçlerinde Amr İbn Kays, Rafi İbni vedia ve diğerlerinin de bulunduğu bir takım Yahudi münafıkları, mescitte toplanıp, kısık sesle aralarında Allah'ın diniyle alayvari konuşmalar yapıyorlardı. Resulullah onların mescitten çıkartılmalarını emredince, Ebu Eyyub radıyallahu an kalkıp Amr İbni Kays'ı ayağından tutarak yüzüstü sürüp çıkardı. Sonra Rafi İbni Vediye'ye yöneldi, onu da yaka paça yakalayarak ''Ey pis münafık, yuh sana!'' dedi ve kuvvetlice sarsıp yüzüne tokat atarak onu da mescitten çıkardı. Diğer münafıklar da birkaç sahabenin yardımıyla mescitten böylece çıkartıldı. Halid İbni Velid'in oğlu Abdurrahman'ın komutan olduğu bir gazada, iri yapılı dört düşman getirilip o katışlarıyla öldürülmüştü. Bu haber Ebu Eyyub'a ulaşınca, ben Resulullah'ı bir hayvanı canlı canlı yakalayıp bir şeyler atarak öldürmekten ederken işittim. Benim bir tavuğum olsa onu bile canlı canlı hapsedip üzerine bir şeyler atarak onu öldürmezdim, dedi. Ebu Eyyub radiyallahu hicretin 20. senesinin Muharrem ayında Amr İbni As radiyallahu birlikte Mısır'ın fethine katıldı. Sonra Ukbe bin Amir'in valiliği döneminde Mısır'a gitti. O zaman onun hicretin 44. senesinde deniz gazasına çıktığı da söylenmiştir. Yine böylece Ebu Eyyub radıyallahu an Muaviye radıyallahu anla beraber Saif ve Gazasına çıkmış Amuriyeye yani Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar varmıştır. Onlarla birlikte sahabeden Ubade İbn Samit, Ebu Zer ve diğerleri radıyallahu anhum bulunmuştur. Yine o Osman radıyallahu anh döneminde hicretin 28 veya 33. senesinde Kıbrıs fetine katılmıştır. Bu gaza Muaviye radıyallahu anh komutasında gerçekleşmiştir. Orada sahabeden Ubade İbni Samit ve eşi Ümmü Haram radiyallahu anhuma da bulunmuştur. Günümüzde hala Sultan diye anılan Ümmü Haram orada vefat etmiş ve defn olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere onun yanında kaylule yaparken onu bununla müjdelemişti. Yine böylece Ebu Eyyub radıyallahu an mürtetlerle yapılan savaşlara, Filistin, Suriye ve Ürdün gibi Şam bölgesindeki muhtelif fetihlere ve diğer beldelerdeki fütühat'a iştirak etmiştir. Ama tarihçiler bazı savaşlarda onun adını açıkça zikretmiş, kimi zamanda ihmal etmişlerdir. Evvelce zikrettiğimiz üzere, o, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın özel adamlarındandı. Havaric ve Haroriye savaşlarına onunla birlikte katılmıştı. Yine Medain'e onunla birlikte gitmişti. Hicri sene 37'de, Nehrevan'a da onunla birlikte katılmıştı. Hazreti Ali'nin ordusunun başında olduğu da söylenmiştir. Buna göre o ya piyadelerin ya da süvarilerin öncüsüydü. Sonra Müslümanların İstanbul fethine hazırlanma dönemi gelince Muaviye radıyallahu an bu iş için Süfyan İbni Af komutasında bir ordu hazırladı. Sonra Yezid İbni Muaviye Rum topraklarında ona kavuştu. Yanında İbni Abbas İbn-i Zübeyir, i̇bn Ömer ve Ebu Eyyub radiyallahu anhüm gibi zatlar da bulunmaktaydı. Ebu Eyyub radiyallahu an o vakit 80 yaşındaydı. O gazada yanında azatlısı Ebu Abdurrahman ve Mücahit de vardı kendisinden rivayet yapmış bulunan tabiinden bazıları da vardı. Ebu Eyyub Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın bu gazada bulunmaya önen vermesi hiç şüphesiz ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i buyururken işittiği Kayser'in şehrine gazaya çıkan ilk ordu başlanacaktır hadisi şerifinden dolayıdır ki İbni Kesir bunu El-Bidaye isimli eserinde zikretmiş ve Buhari'ye nispet etmiştir. i̇bn Kesir'in beyanına göre İstanbul'u fethe çıkan ilk ordu bu olmuştur. Zaten onlar da son güçlerini harcayarak oraya ulaşabilmişlerdir. Avrupalı yazarlardan birinin nakline göre İstanbul 29 kere muhasara edilmiştir. Bunların ilki Muaviye döneminde olmuştur. Ebu Eyyub'u bu gazaya çıkmaya teşvik eden hadiselerden biri de İstanbul'un fethiyle ilgili olarak Abdullah İbni Beşir el-Hasami'nin ''İstanbul elbette feth olun olacaktır. Onun emiri and olsun ki ne güzel komutandır. Kasem olsun ki o orduda ne güzel ordudur.'' şeklinde Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu büyük hadis olmuştur. Ebu Bekir el-Ferran'ın naklettiğine göre, Ebu Eyyub Hazretleri vefat edeceği zaman Yezide, ''Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi İstanbul surunun yanında salih bir zat defne olacaktır.'' buyururken işitmiştim. ''Umarım ki o ben olurum.'' demiştir. İşte bu faziletlere müştak olan cihat aşığı Ebu Eyyub el-Ensari gibi bir zat, elbette İslam tarihindeki bu büyük gazayı kaçırmayacaktı. Zaten kendisi bu ordunun en meşhur ve tanınan simasıydı. Bu nedenle İstanbul Fethi hakkında yazılan bütün teliflerde, kitaplarda, siyerlerde ve tarihlerde mutlaka, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anın konusu geçer. Siyer yazarları arasındaki itilafa göre İstanbul kuşatması hicri sene 49-50 veya 52'de vuku bulmuşsa da bunların arasını cem etmek için gaza 49'da başlamış 51 ya da 52'de son bulmuştur denilebilir. İşte surlara yakın bir yerde Ebu Eyyub'un hastalığı artmıştı. Muhasara da şiddetlenmişti. O sırada kendisi kağıthane denen bir mekanda bulunuyordu. Ordunun komutanı Yezid İbni Muaviye onu ziyarete gelerek bir ihtiyacı olup olmadığını sorunca o şunları söyledi. ''İnsanlara benden selam söyle. Ben öldüğüm zaman beni bir bineye koy.'' ''Sonra beni imkan bulduğun nispette düşman topraklarında ilerlet ve fırsat bulduğun noktada beni göm, sonra dön.'' dedi. Yezid insanlara Ebu Eyyub'un sözlerini anlatınca onlar cenazeyi teslim alıp güçleri nisbetinde cenazeyi ileri doğru götürdüler. Ordu komutanı Yezid İbni Muaviye, cenaze namazını kıldırdıktan sonra ordunun ulaşabileceği son noktada geceleyin surların yanında onu defnettiler. Yezid, onun kabrinin nişanları gizli kalsın da Rumlar ona bir şey yapamasın diye ordunun atlarına o mekan üzerinde ileri geri yapmalarını emrederek Ebu Eyyub Hazretlerinin bu vasiyetini yerine getirmiş oldu. Ebu Eyyub'u defnettikleri gecenin sabah hurumlar Müslümanlara, ''Bu gece sizin çok önemli bir işiniz vardı herhalde.'' deyince onlar, ''Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin büyüklerinden ve en evvel Müslüman olanlardan olan bir zatı gördüğünüz yere defnettik. Vallahi eğer onun kabri sizin tarafınızdan açılacak olursa bizim hükmümüz durdukça ...Arap beldelerinde sizin hiçbir çanınız çalınmayacaktır. Denilmişti ki... ...Rum Kayseri Yezid'e... ...siz gidince biz onu köpeklere çıkaracağız. Deyince Yezid... ...sen beni bu zata değer verdirten şeyi inkar eden biri olduğun için... ...vallahi ben şu sözümü kulaklarınıza emanet etmedikçe... ...onu sizin beldenize emanet bırakmak istemedim. Eğer bana onun kabrinin bir kısmının açıldığı ya da ona bir saldırıda bulunulduğu haberi ulaşırsa Arap topraklarında öldürmediğim bir Hristiyan bırakmam. Yıkmadığım bir kilisede kalmaz. Dedi. Bunun üzerine Rum elçisi onun kabrini koruyacağına dair söz verdi. Rumlar Ebu Eyüp radiyallahu anh hürmetine şifa taleplenmektedirler ve yağmur istemektedirler. Allahu Teala'nın Ebu Eyyub Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine yaptıkları yağmur dualarını kabul ederek rumlara yardım etme lütfunda bulunması elbette ki onların hatırına değildi. Bilakis bu sadece Allahu Teala'nın Ebu Eyyub radıyallahu anha bir ikramı ve onun Rabbi katındaki yüce mertebesini açıklamaktan ibaretti. Allahu Teala kafirlerin bile Ebu Eyyub hürmetine yaptıkları duayı kabul ettiğine göre ya onun hürmetine isteyen müminlere ne yapmaz? Ebu Eyyub hazretlerinin vefatı kendisine isabet eden bir hastalık nedeniyle olduysa da kesinlikle bu Allah yolunda bir şehadet sayılır. Çünkü gurbette vefat etmiştir. Gurbette ölense şehittir. Ayrıca o Allah yolunda cihat için sefere çıkmış ve bu yolculuğu esnasında vefat etmiştir. Ebu Eyyub Efendimizin eceli yaklaşınca vefatından evvel arkadaşlarına şunları söylemiştir. Ben size Resulullah Allahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi anlatacağım. Ben onu Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen cennete girdi buyururken işittim dedi. Ali İbni Ahmet el Karafi el-Ensâri rahimahullah'ın el-Nefahat isimli eserinde naklettiğine göre, Ebu Eyyub Hazretleri vefat edeceği zaman ben... Efendimiz'den işittiğim bir hadisi sizlerden gizlemiştim ama şimdi ruhum kuşatılmışken onu size anlatacağım. Ben onu, eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız elbette Allah sizi giderir ve kendilerini bağışlayabilmek için günah işleyen kullar yaratırdı buyururken işittim dedim bu hadisi Müslim sahihinde, Ahmet, Müsned'inde, Tirmizi'de, Sünen'inde zikretmiştir. İşte bu iki hadis, Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın son rivayet ettiği hadisler olarak değerlendirilir ki, o bunları İstanbul'da rivayet etmiştir. Bu da İstanbul için büyük bir şereftir. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın Hazreti Ali radıyallahu anın cemaatinden olmasına rağmen Muaviye radıyallahu an'a bağlı Yezid komutasındaki orduya iştirak edişi onun kalbinin temizliğine içinde kin ve nefreti barındırmadığına delalet etmektedir. Çünkü o Ali radıyallahu an ve Muaviye radıyallahu an arasında vuku bulan ihtilafın Temiz sahabe toplumundaki kardeşler arasında meydana gelmiş bir hilaftan ileri geçmediği görüşündeydi. O bunun için bir içtihada mebni olduğu, o içtihaddaysa birinin Ali radıyallahu an'ın isabet ettiği, diğerinin Muaviye radıyallahu an'ın hata ettiği ve bu çekişmenin aralarında sürekli devam etmesini gerektiren kasti bir düşmanlık ve azgınlığa dayalı bir takım nefsani garazlar nedeniyle olmadığı görüşündeydi. Zaten sahabe Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain arasındaki alakanın temeli İslam kardeşliği ve Efendimizin sohbetinde bulunma şerefinden ibaretti. Sizinle paylaşmaya çalıştığımız bu anlatımlar Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in sevgilisi ve mihmandarı Edeb sülük, muhabbet, aşk, cihat, fedakarlık, zühd ve başkalarını nefsine tercih gibi üstün vasıflara sahip gelen, sahip olan bu yüce sahabinin menkıbelerinin fezinden gelen pek az bir bölümdür. Artık bundan sonra kıymetli Türk milletinin kendi topraklarının bağrına bastığı bu yüce şahsiyeti sevip saymalarına, kendi memleketlerinde bulunmasıyla iftihar etmelerine, onun siretine müştak ve rızasına talip olmalarına teaccüp edemeyiz. Zira onlar nezdinde onun o kadar kadru kıymeti ve üstün mertebesi vardır ki, onlar hakkında ona benzer birini bulabilmemiz hemen hemen imkansızdır. Zira o, kendisine vera ve takvasına, züht ve içtihatına, malumatlarına ve marifetlerine, hikmetli sözlerine, ibare ve işaretlerine uyulan bir zattır. Artık onun gelişiyle topraklar bereketlenmiş, böylece o, o toprakların ahalisine ışık saçan bir nur ve rehber vermiştir. Nitekim, Tirmizi'nin süneninde geçen Abdullah İbni Büreyden'in babasından, babasından rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Asabından biri bir yerde ölürse mutlaka kıyamet günü onlar için haşır sancağını diken bir önder ve yollarını aydınlatan bir nur olarak diriltilir. Zaten Ebu Eyyub hazretlerinin İstanbul'umuzda gömülmesi onun o beldenin toprağından yaratılmış olduğunun delili olduğu için, o, o toprağın evlatlarından biri ve oranın mecdenin şeref ve itibarının müessisi olmuştur. Yüzlerce seneye uzanan süreçte dededen babaya, Medine-i Münevvere çocuğu olan Ebu Eyyub radiyallahu anh, birçok beldeleri dolaşmışken, Şam'da bir süre ikamet etmişken, Mısır, Küfe, Basra ve diğer şehirlere uğramışken Allahu Teala kendisini İstanbul toprağından yarattığı için oraya gelmiş ve orada defne olunmuştur. Şunda şüphe yoktur ki Türklerin Ebu Eyyub'u sevmeleri kıyamet günü onları onunla beraber kalacaktır. Böylece o onlara şefaat edecek ve ellerinden tutacaktır. Türkiye'de şairlerin O'nun sevgisiyle şiirler söylemesinde, fazıl kimselerin ve velilerin O'nun aşkıyla gazeller okumasında, muhiplerin O'ndan bahsederken aşka dair edebi ifadeler kullanmalarında, O'nun yüzü suyu hürmetine yağmur dualarına çıkılmasında, eserleriyle teberrükte ve zatıyla tevessülde bulunulmasında, onun hürmetine Allahu Teala kendilerine yardım etsin diye huzurunda dualar yapılmasında şaşılacak bir şey yoktur. Nitekim Osmanlı Sultanlarının son döneme kadar tahta çıkış esnasındaki gelenekleri, Ebu Eyyub Hazretleri'nin İstanbul'da bulunan kabri şerifini ziyaret olmuştur. allah Teala, Büyük Fatih 2. Muhammed'e İstanbul'u fethettiği zaman, büyük ikramda bulunmak üzere Akşemseddin diye meşhur olan şeyhi büyük mutasavvıf Arif-i Billah Muhammed Hamza Hazretleri vasıtasıyla bu yüce imamın kabrini buldurmuştur. Şöyle ki Allahu Teala Akşemseddin Hazretlerine nüfuzu kuvvetli olan basiretinin nuruyla onun kabrini keşfettirmiş böylece Sultan Fatih'e ne haller ve tecelliler yağmıştır. O da kabri şerif üzerine büyük bir bina, etrafına da Kur'an medreseleri, ayrıca büyük bir mescid inşa ettirmiş, orada ders okutan müderris ve ulema içinde birçok vakıflar tayin etmiştir. Zaten Fatih gibi birine de bu yakışırdı. Çünkü o, gelişinden yüzlerce sene önce Resulullah, Fallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından övülen ve büyük mucizelerden biri olan, İstanbul elbette fetholunacaktır. Onun emiri and olsun ki ne güzel komutandır. Kasem olsun ki o orduda ne güzel ordudur. Hadis-i şerifiyle müjdelenen bir zattır. Ya Eba Eyyub Allah sana rahmet etsin. İstanbul'un Manevi Fatihi Halid İbni Zeyd Ebu Eyyübel Ensari Radiyallahu anh Bu yapım, Doktor Muhammed Tahir Abdurrahman Nurveli'nin kaleme aldığı, tercümesini Ahmet Mahmud Ünlü hocamızın yaptığı Yüce Sahabi Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el Ensarî isimli eserden istifade edilmiştir.